Gezegerin Geleceği Hazırlayan ve Sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba COP27'de aralarında Belçika, Kolombiya, Almanya, İrlanda, Japonya, Hollanda, Norveç, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu 9 yeni ülke Küresel Açık Deniz Rüzgar İttifakı'nı yani Gova'ya katılarak iklim ve enerji güvenliği krizlerinin üstesinden gelmek için açık deniz rüzgarının hızla arttırılması tavrında bulundu. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı yani IRENA, Danimarka ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi yani GİVEK tarafından Başlatılan birlik açık deniz rüzgar enerjisinin yayılmasını hızlandırmak için hükümetleri, özel sektörü, uluslararası kuruluşları ve diğer paydaşları bir araya getirmeyi hedefliyor. Gova'ya katılan ülkeler ulusal, bölgesel ve küresel hedefleri yönlendirmek ve yeni ve mevcut pazarlarda açık deniz rüzgarının yayılmasının önündeki engelleri kaldırmak için birlikte çalışmayı kabul ettiler. Açık deniz rüzgarı büyük ölçekte, Kısa zaman dilimlerinde ve rekabetçi maliyetlerle ancak kurulabiliyor. Yenilenebilir enerji hedefleriyle mevcut uygulama oranları arasında büyüyen açığı kapatmak için de hızlı ve uygulanabilir bir yol olarak görülüyor. Hem IRENA hem de Uluslararası Enerji Ajansı küresel sıcaklık artışlarını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve net sıfıra ulaşmak için bugün... 60 gigawatt'ın biraz üzerinde olan acık deniz rüzgar kapasitesinin 2050 yılında 2000 gigawatt'ı aşması gerektiğini öngörür. Bu hedefe ulaşmak için Gova 2030 yılı sonuna kadar toplamda en az 380 gigawatt kurulu kapasiteye ulaşacak şekilde büyümenin hızlandırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayacak bu oluşum. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre İzmir'in Seferi Isar ilçesine bağlı Orhanlı Köyü'nde yeni jeotermal projelerine izin veren ruhsat alanlarının iptali için açılan davada İzmir 1. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Doğa Derneği, SS Kabakdere Sulama Kooperatifi ve Aydın Çevre Derneği yani Ayçep tarafından açılan davada olumlu karar çıktı. Var olanlara ek olarak yeni açılmak istenen jestler için de istenen ruhsat alanlarını Mahkeme tarafından oy birliğiyle iptal edildiği bildirildi. İptal edilen 1586 sayılı jeotermal kaynaklar, arama ruhsat alanı ve 2150 sayılı jeotermal kaynaklar ve doğal mineralle suları işletme ruhsatı alan İzmir'in nefes almasını sağlayan ormanlarını, gıdasını sağlayan havzalar için büyük bir tehdit oluşturuyordu. İdare Mahkemesi Haziran ayında da yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bunlar sevindirici haberler. Mısır'da 6 Kasım'da başlayan COP27 iklim zirvesi hem Türkiye hem de dünya için tarihi bir dönemeç. Greenpeace Akdeniz dünyanın iklim krizinin tehdit altında olduğunu biliyoruz. Peki Türkiye'yi bekleyen gelecek tablosunu biliyor muyuz diye soruyor. Greenpeace'in son araştırmasına göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri dünyanın diğer yerlerinden iki kat daha hızlı ısınıyor. Türkiye bir Akdeniz havzası ülkesi olarak daha büyük sorunların sınırında. Kamuoyunda yaygınlaştırılmış söylemler Türkiye'de iklim değişikliğini ve özellikle çevre felaketini kader diye etkili, etiketleyerek krize karşı harekete geçme motivasyonunu baltalıyor ancak biliyoruz ki somut verilere dayalı projeksiyon ve modellemelerle iklim dostu politikalar ve iyi işletilmiş demokratik katılım süreçleriyle bu sorunu aşabiliriz. Greenpeace Akdeniz COP27 sırasında bu yanlışları Türkiye'nin gündemine taşımak, iklim kriziyle mücadeleyi öncelikle hale getirmek ve çözüm yöntemlerini Tartışmak için bir iklim buluşması düzenliyor. Türkiye 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için neler yapmalı? Kömürden çıkışın olmadığı bir senaryoda Türkiye iklim mücadelesi ne kadar gerçekçi? COP27'de bir araya giren dünya liderleri ve karar vericilerin taahhütleri iklim kriziyle mücadelede neden yetersiz? İklim hareketinin yeşil adil dönüşüm için karar vericilerden ve politika yapıcılardan talepleri ne olmalı? Ve bu kararların alınmasını sağlamak için Nasıl bir yoruldu gibi konular konuşulacak bu iklim buluşmasında. Etkinlik İstanbul Müze Gazhanede 11-12 Kasım tarihlerinde. Herkes bekleniyor Greenpeace'in iklim buluşması İstanbul Müze Gazhanede 11-12 Kasım tarihlerinde. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir 2021 Çevre Durum Raporu'nu yayınladı. Raporda hava su, çevre atık gibi çeşitli açılardan İzmir'in çevre durumu ele alındı. İzmir, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 sabit ölçüm istasyonu ve bakanlığın 16 sabit ölçüm istasyonuyla İzmir'in hava kalitesinin izlendiği belirtilirken Aliyea ilçesinin hava kirliliğinin en fazla yaşandığı yer olduğu dile getirildi. Yeraltı suyu seviyelerinin düştüğü kaydedilen raporda yeraltı suyunun en fazla tarımda kullanıldığı bildiriliyor. İzmir'de atıkların geri kazanımının Etkin yapılmadığı da vurgulanan raporda bertarafı için uygun alan kalmadığına dikkat çekildi. Yani atık üretmeyeceğiz. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı ilçelerin merkez ilçeler olduğu belirtilen raporda sanayi kaynaklı hava kirliliğinin en fazla yaşandığı ilçe ağır sanayi yatırımlarıyla öne çıkan Ali Bornova ilçesinde bulunan sanayi kuruluşları, çimento fabrikaları, demir ve demir dışı maden döküm tesisleri, gıda üretimi yapan işletmeler, taş ocakları... Aynı zamanda hava kirliliğine de neden oluyor. Yine şehir merkezinde yaşanan trafiğin de hava kirliliğine katkısı var. Hava kirliliğiyle mücadelede yeni tesisler kurulmadan önce öncelikle mevcut tesisler iyileştirmeleri, bunların emisyonları en az indirilmeli ve emisyon kontrol sistemleri sürekliliğine sağlanmalı. Yeni yapılacak ya da mevcut binalarda ısı yalıtımı yapılmalı ve merkezi ısıtma sistemlerinin kullanılması da teşvik edilmeli dendi bu raporda. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunların üzerine kararlılıkla gidiyor. Bununla desteklenmesi gerekiyor. İz, i̇klim krizine karşı ve doğa için birlikte harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.